الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله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 يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولاً سديداً يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطعن الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مفتستها وكل محتسَة بدع Kulle bid'atin dalâleh ve kulle dalâletin fil nâr ve ba'du Muhterem Kardeşlerim Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh <gülüyor> Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi <gülüyor> üzerinize olsun. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin Esmaül Hüsna en güzel isimleri derslerimize devam ediyoruz. Bugün itibariyle Alacağımız Allah Azze ve Celle'nin isimleri El-Alim, El-Latiful-Khabir, El-Afuv, El-Ghafur, El-Ghaffar ve El-Tawab isimleri Allah Azze ve Celle'nin. Birinci ismimiz El-Alim ismi Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir tanesi. Bu isim Kur'an-ı Kerim'de 150 yerden fazla, 150 yerde, daha fazla yerde zikredilmiştir. Allah Azze ve Celle'nin Nurrum suresi 54. ayet-i kerimesinde Yahlukuma مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَل۪يمُ الْقَد۪يرُ Allah dilediğini yaratandır, o alimdir, kadirdir buyurur. Ve yine Nisa suresi 70. ayet-i kerimesinde Allah Azze ve Celle وَكَفَا بِاللّٰهِ Allah alim yani bilen olarak yeter. Yine diyor ki Allah Azze ve Celle ذَلِكَ تَقْد۪يرُ الْعَز۪يزِ alim, Bu, alim ve aziz olan Allah'ın takdiridir. Yine Allah Azze ve Celle Bakara Suresi 181. ayet-i kerimesinde اِنَّ Semiun alim. Allah, muhakkak ki Allah işitendir, bilendir buyuruyor. Allah Azze ve Celle Bakara Suresi 181. ayet-i kerimesinde. Yani Allah Azze ve Celle'nin ilmi, Gözüken gözükmeyen sır olan batın olan gözüken ve bütün alemde yukarıdaki aşağıda geçmişte şu anda hazırda ve müstakbelde ileride ne olacaksa hiçbir şey Allah Azze ve Celle'nin ilminden beri değildir. Muhakkak Allah Azze ve Celle onu bilir Allah Azze ve Celle olmuşu. Ve olacağı bilir şayet olmamış ise olsaydı nasıl olacağını da bilendir çünkü Allah Azze ve Celle'nin ilmi her şeyi kuşatmıştır Allah Subhanahu ve Teala. Yine Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle'nin ilminin kapsamasını yani hani bugün diyorlar ya ne diyorlar kapsama alanı dışında. Allah azze ve Celle'nin ilminin her şeyi kapsadığını beyan eden Kur'an-ı Kerim'de yine birçok ayet-i kerime ve Allah azze ve Celle'nin ilminin her şeyi kuşattığını, her şeyi kapsadığını bildiren ayet-i kerimelerde Allah diyor ki Subhanu ve Teala En'am suresi 80. ayet-i kerimesinde Vasi'a Rabbi kulli şeyin ilma muhakkak ki Rabbim Elim olarak her şeyi kuşatmıştır. Yani bu ne demektir? Hiçbir şey ama hiçbir şey Allah Azze ve Celle'ye gizli kalmaz. Efe <gülüyor> la Öyleyse hala düşünüp öğüt almayacak mısınız buyurur Allah Azze ve Celle. Ve ne diyor ki, Rabbena vesîte şeyin rahmeten ve ilme. Rabbimiz sen, Rahmet ve ilim olarak her şeyi kuşattı. Yine Taha Suresi 98. ayet kelimesinde inna ilahukumullahu ladinna la ilaha illahu muhakkak ki sizin Rabbiniz kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Vasi şeyin ilme. Her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Allah her şeyi bilendir. Ve yine Allah Azze ve Celle ilmiyle her şeyi kuşattığını beyan ediyor. İnne Allah'a bimâ ya'melûne Muhakkak ki onların yaptıklarını Allah kapsamıştır, yaptıklarını bilir. Ve yine ve kâne, Rabbi bima ta'melûne muhayyit. Muhakkak ki Rabbim sizin yaptıklarınızı kuşatmıştır, yani bilmektedir. Yine Allah Azze ve Celle ilminin gizli, açık, gaybi olan, Gözüken ne varsa her şeyi kuşattığını söylüyor Allah subhanehu ve teala. Diyor ki İbrahim suresi 38. ayet-i kerimesinde Rabbena inneke te'lemu me nuhfi ve me Ey Rabbimiz sen bizim içimizde olanı da içimizde gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da muhakkak bilirsin ve ma yakhfa ala Allah min ala Allah min şeyin fil ardi ve la fis sama ne gökte ne de yerde Allah azze ve Celle hiçbir şey gizli kalmaz İbrahim suresi 38. ayet-i kerimesinde. Ve yine diyor ki Allah azze ve Celle yalemu khainetel ayun ve ma tuhfis sudur muhakkak ki Allah hain bakışları, bakışlardaki hainlikleri ve insanın içinde gizlediği her şeyi, hayrı ve şerri ne varsa hepsini bilir diyor Gafir Suresi, Mü'min Suresi 19. ayeti kelimesinde. Ve ne diyor ki Allah Azze ve Celle, Kaf Suresi, 16. ayet-i kerimesinde وَلَقَدْ خَلَقْنَا ve وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْمُسُ بِهِ نَفْسُ Muhakkak ki insanı biz yarattık diyor Allah Azze ve Celle. Ve nefsinin kendisine ne tür bir vesvese verdiğini de en iyi biz biliriz diyor. وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ min hablil الْوَرِيدِ Muhakkak ki biz ona şah damarından daha yakınız diyor Allah Azze ve Celle. Ve yine Bakaran suresi 235. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allah subhanehu ve teala ve'lemu, şunu çok iyi bilin ki, ennallaha ya'lemu ma fi enfusikum içinizde ne varsa Allah hepsini bilir. fe'hzeruhu o yüzden Allah'tan sakının, Allah'tan korkun. Ve yine diyor ki, evvela ya'lemun, onlar bilmediler mi? ennallaha ya'lemu ma yuserruna ve ma yu'linun onlar içlerine gizlediklerini de, açığa vurduklarını da Allah'ın bildiğini bilmediler mi? Akletmediler mi? Ve ne diyor ki Allah Azze ve Celle? وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا İster açığa vurun, ister gizleyin, içinizde saklayın. Muhakkak ki Allah hepsini bilendir. Ve ne diyor ki bu Nahn Suresi 19. Ve yine Allah Azze ve Celle Tevbe Suresi 78. Ayet-i Kerimesinde Elm en Allah ya'lemu ve necvahum. Onların diyor bizim sırlarını da açığa vurduklarını da bildiğimizi bilmediler mi? İnne alamul guyub. Allah'ın muhakkak ki Allah gaybı en iyi bilendir. Tevbe suresi 78. ayet-i kerimesinde. Evet kardeşlerim yine Allah Azze ve celle ilminin gökleri ve yeri kuşattığını yani göklerde ve yerde ne olduğunu hepsini bildiğini beyan ediyor Allah azze ve celle. Diyor ki: "İnna Allaha ya'lemu gaybe's semavati vel -ard. Göklerde ve yerde ne varsa gaybi olarak hepsini bilen yalnızca Allah subhanahu wa taala'dır. Vallahu basirun bima ta'malun muhakkak ki yaptıklarınızı Allah görendir. Yine diyor ki Hucurat Suresi 18. ayet kelimesinde ve Hucurat 16'da diyor ki Allah Subhanahu ve Teala vallahu ya ma fi's semawati ve Göklerde olanı da yerde olanı da Allah azze ve Celle bilir. Vallahu bi kulli şey'in alim. Allah her şeyi bilendir. Yine Allah Subhanahu ve Teala gaybın anahtarlarını sadece kendisinin bildiğini beyan ediyor Sübhanu Teala. Diyor ki Allah azze ve celle "Ve indehu mafatihul gaybi la ya'lamuha illa hu." Gaybın anahtarları sadece Allah'ın elindedir. Onu yalnızca Allah bilir. "Ve ya'lamu ma fil barri Karada ve denizde ne varsa Allah bilir. "Ve ma teskutu min varakatin illa ya'lamuha." ağaçtan bir tane yaprak düşse muhakkak Allah onu bilir. Allah'ın ilmi dahilindedir. Ve la fi zulmatil ardi ve ratbin ve la illa fi Bir tane tane karanlıklarda veya yerde yaş ve kuru bir ne varsa hepsi de Allah'ın katında levh-i mahfuzdadır. Hiçbir şey ama hiçbir şey Allah Azze ve Celle'nin beyan ettiği gibi düşen bir yapraktan dahi nedir? Allah Azze ve Celle haberdardır, avru al bilendir. Allah Subhanahu ve Teala En'am suresi 59. ayet-i Ve yine diyor ki Allah Azze ve Celle Lokman suresi 34. ayet-i kerimesinde. اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ Kıyametin ne zaman kopacağı saati? Kimin elinde yalnızca Allah Azze ve Celle'nin katındı. Yalnızca o bilir. Vayun ezilul yağmuru ancak Allah indirir. Vay alemu mafil arham rahimlerde olanı Allah bilir. Kız mıdır, erkek midir, sakat mı doğar, düzgün mü doğar? Vam tedri nefsun mera teksibuga da kişi yarın ne kazanacağını bilmez. Hayır mı elde edecek, şer mi elde edecek ne kazanacağını bilmez. Vam tedri nefsun Bi hiç kimse de nerede öleceğini bilmez. Hatırlarsanız kardeşlerim daha önceki bir rivayetlerde hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şayet Allah Azze ve Celle sizin bulunduğunuz topraklarda değil de başka topraklarda ölmenizi murat ettiği zaman sizin için orada bir hacet halkeder siz de o hacetinizi almaya, o hacetinizi görmeye gidersiniz. Allah da sizin orada hacetinizi alır. İnallaha alimun habir. Allah bilendir, haberdar olandır. Yine diyor ki Allah azze ve celle Allahu ya'lemu ma tahmilu kullu unsa ve ma taghidu'l erhamu ma Allah diyor ki bir kadının neye kebek kaldığını en iyi bilendir. Onun eksilttiğini de fazlalaştırdığını da bilir. Yani bir çocuk doğumundan önce mi dünyaya gelecek sakat olacak veya düşük olacak veya tamamlayıp düzgün bir şekilde doğacak eni Allah bilir. Va kullu şey indehu bir miktar her şey Allah'ın katında bir kader iledir. Alimul gaybi ve Şehadetil Kebiru Mutaal yüce ve büyük olan Allah Azze ve Celle gaybı ve gözükeni, gözükeni de gözükmeyeni de bilendir Allah. Subhanu ve Teala, Ra'd suresi 8 ve 9. ayeti kerimesinde. Kardeşlerim, hiç şüphesiz, daha önceki Allah Azze ve Celle'nin Esmaül Hüsna ile alakalı isimleri şerh ederken, insanın üzerindeki bazı etkilerinden, tesirlerinden bahsetmiştik. Bir yine bu isimde, yani Allah Azze ve Celle'nin alim olması gözüken gözükmeyen yerde gökte ne varsa her şeyi ve içimizde gizlediğimiz açığa vurduğumuz her şeyi bilen Allah Azze ve Celle. Bu imanla olan bir insan için Allah Azze ve Celle'nin alim ismi hiç şüphesiz insanı günahlardan alıkoyan en büyük isimlerden bir tanesidir. Allah Azze ve Celle gökleri ve yeri yaratandır ve ayeti kerimesinde e, neredeyse bundan bahsetmediği nedir hiçbir ayet neredeyse hiçbir sayfa neredeyse bırakmamıştır bi kulli şeyin alim Allah her şeyi bilendir vallahu bima taamalon khabir Allah yaptıklarınızdan haberdardır ya'lemu ma tusirrun sizin gizlediklerinizi bilir ve ma teskutun min varaqatin illa ya'lemuha bir yaprak düşse muhakkak Allah onu bilir. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ biz yarattık. Onun nefsine verdiği vesveseyi, nefsinin ona verdiği vesveseyi bilir gibi birçok şeyde neredeyse Allah Azze ve Celle'nin hiçbir Kur'an'da, hiçbir sayfasında zikretmediği bir kısım nedir? Neredeyse yok denecek kadar azdır. O yüzden kardeşlerim, bu uyarıcıdan ne yapmamız gerekir? Öğüt almamız gerekmektedir. İbnül i Receb Rahimullah bir kıssa anlatıyor daha önce de gelen bir kıssa. Bir adam diyor bir kadını zinaya zorladı ve bütün kapıları kapattı diyor. Ve adam dedi ki kapatılmamış bir kapı kaldı mı? Bunun üzerine kadın dedi ki Elbâbüllezî beynene ve beynallah. Bizimle Allah arasındaki kapı kapanmadı o açıktır. Bunun üzerine adam o fiilden geri durdu. Allah diyor ki Gözlerin haince bakışını ve göğüslerde gizlerini ne yapar? Muhakkak bilendir Allah Azze Celle. O yüzden kardeşlerim ne olması gerekir? Eğer Allah her şeyi biliyorsa nedir içimizde gizlediğimizi de dışına vurduğumuzu da o yüzden insan ne yapmalı Allah'a karşı daha bir edepli daha bir e, günahkar davranmaya çalışmalı hiçbir şeyin gizli olmadığı madem ki Allah her şeyi biliyor o yüzden de bu isim yani Allah Azze ve Celle'nin bu ismi, bu vasfı ne olması? insanın Allah'tan haya etmesi, utanması ve gerektiği gibi Allah'tan korkmasına yardımcı olur kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hepimize hayır versin inşallah bu isimleri hakkıyla bilip yaşantısına geçirenlerden eylesin. İkinci ismimiz bugün El Latif ve El Habir ismi. Kardeşlerim eğer bu şekilde beraber zikrediliyorsa ki Allah Azze ve Celle bunları hep peş peşe zikreder. O yüzden nedir? Bunlar mana olarak birbirine yakın manada olan isimlerdir. Bu şeyde de El Latif, El Habir de aynı şekilde ki bu isim Kur'an'da birçok yerde zikrediliyor. El Latif ve El Habir ismi Allahu Teala ve Celle, suresi 103. ayet-i kerimesinde la absar absar gözler onu idrak edemez ama Allah onları idrak eder ve -Latif Allah latiftir habirdir buyurur enam 103'te ve yine diyor ki Allah Azze ve Celle elem tara enallaha -en onlar diyor görmezler mi Allah semadan yağmuru indirir suyu indirir de yeryüzü ne olur yan yeşil olur. İnallahü latifun habir. Allah latiftir, habirdir. Haç suresi 63. ayeti kelimesinde. Kardeşlerim, habir manası kelimesi ismi Allah azze ve celle'nin habir ismi manası ise şudur. Allah azze ve celle'nin ilmi bütün gizli olanları ne yapmıştır? Bilmiştir. Yani gizli olanları bilme manasına nedir? Habir ismi gizli olanları bilen manasına gelmektedir. Yani en ufak bir zerreye varıncaya kadar Allah ondan haberdardır. Bu Allah Azze ve Celle'nin habir ismidir. En gizli, en ufak, en zerreyi dahi bilen Allah Azze ve Cennedir. Latif kelimesine gelince habir neymiş? En gizli olan şeyleri bilendir Allah Azze ve Celle. Haberdar olandır. Latif ise kardeşlerim, latif ismi iki manaya geliyor. Birincisi habirdir. Yani en ufak şeylerden haberdar olan. Bununla eş manada. İkinci manası ise kardeşlerim, bu da çok güzel bir mana, Allah Azze ve Celle kullarına ve dostlarına Onların maslahatlarını lütfu ve ihsanıyla onların hiç farkına varmadan ulaştırandır. Hani Allah'ın lütfuyla deriz ya kardeşlerim İşte bu lütuf nedir? Allah Latif isminden gelir lütuf. Bu da Allah Azze ve Celle'nin kullarına onların maslahatlarını ama hiç farkına varmadan o kullarına ulaştırmasıdır. Nedir? Allah Latiftir. Allah kullarına lütfuyla ne yapandır? İhsanıyla verendir Allah subhanahu ve teala. Allah Azze ve Celle'nin kuluna lütfetmesi, onun maslahatlarına vermesi Allah Azze ve Celle'nin rahmetindendir kardeşlerim. Ki bu onlar için özel bir rahmettir. Ki rahmet nedir? İnsanın hiç hissetmediği bir şekilde kendisine ulaşır. Bir kul mesela Allah Azze ve Celle kuluna nutfetti kelimesinde kullanıldığı zaman demek ki kulunun e, onun için faydalı olan, gözüken, gözükmeyen ne varsa veya Allah Azze ve Celle'nin ondan bir şerri def etmesi hepsi de nedir? Allah'ın lütfuyla yani latif ismiyle e, alakalıdır kardeşlerim. Mesela Yusuf aleyhisselamın e, kıssasına baktığımız zaman e, dıştan görünüşte ne vardı? Yusuf aleyhisselam için bir şer vardı. Ama Allah azze ve celle ne yaptı? Başlangıç kötüydü. Ama akıbet çok hayırlı oldu onun için Yusuf Aleyhisselam ve babası Yakub Aleyhisselam için. Ne dedi Yusuf Aleyhisselam? İnne Rabbi latifun lima yaşa. Allah dilediği için, dilediği kimse için lütufkardır. Yusuf Aleyhisselam'ın işte kuyuya atılması, zindana atılması sonuçta başlangıçta neydi? Kendisi için sevilmeyen, hoş görünmeyen, kerik görülen bir şeydi. Ama Allah Azze ve Celle onu lütfuyla ne yaptı? Güzel bir akıbet verdi. Çünkü ne diyor? İnne Rabbi latifun Rabbim latiftir dilediği kimse için. Yani bütün bunlar Allah'ın nedir? Bir lütfudur diyor Yusuf Aleyhisselam. Allah'ın bir lütfudur. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin kuluna lütfu kuluna lütfetmesi gerçekten geç, geniş bir konudur. Mesela Bununla Allah Azze ve Celle dilediği kulunu ne yapar? Üstün kılar. Dilediğine lütfeder, fazlından verir. Dilediğine de vermez, kısar. Çünkü üstünlük, fazilet, verme yalnız ve yalnız Allah Subhanahu ve Taala'nın elindedir. Allah Azze ve Celle'nin mümin kullarına lütfundan bir tanesi de onları karanlıklardan nura çıkarması cehalet karanlığından küfür ve bidat bid karanlığından masiyet karanlığından ilim iman ve itaat ışığına nuruna çıkarmasıdır. Bu nedir? Allah azze ve Celle'nin mümin kullarına bir lütfudur. Onları karanlıklardan aydınlığa, küfürden dalaletten, bidatlerden iman, ilim ve İtaat nuruna çıkartır. Bu nedir? Allah Azze ve Celle'nin müminlere bir lütfudur. Ve yine Allah Azze ve Celle'nin lütfundan bir tanesi de sürekli kötülüğü emreden nefisten onları korumasıdır. Çünkü nefis daima ne yapar? İnsanlara kötülüğü emreder. İşte Allah Azze ve Celle'nin lütfuyla ne yapar insan? Onun o kötü emirlerinden kurtulur ve yalnızca Allah'a yalvarır, Allah'a yönelir. Bu da Allah'ın lütfundan bir tanesidir. Çünkü Allah latiftir. Ve yine kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin kullarına lütfundan bir tanesi de onlara maslahatları gereğince rızıklarını vermesi, taksim etmesidir. Kendi diledikleri gibi değildir. Çünkü insan bazen kendi bir şey diler. Ama nedir? Onun maslahatına değildir. Onun için hayır değildir. Ama Allah Azze ve Celle onların rızıklarını maslahatlarına göre yani onların faydaları gereğince ne yapar? Onlara rızıklarını verir. Çünkü nice insanlar maalesef geciş rızık verilmiş ama ne yapmışlardır? Yoldan sapıtmışlardır. Allah'u latifun bi'ibadihi yarzuku men yaşa. Allah kuluna karşı lütufkardır, dilediğini rızıklandırır. Ve huve'l-kaviyyü'l-aziz Allah güçlüdür, azizdir diyor Allah Azze ve Celle Şura Suresi 19. Ayet-i Kerimesinde. Ve yine kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin lütfundan bir tanesi de kullarına karşı onlara çeşitli musibetler, çeşitli belalar verir. O da onun olgunlaşmasına ve e, nimetlerinin olgunlaşmasına kemaline vesile olur kardeşlerim. Bu da onun için bir hayırdır. Ve yine Allah Azze ve Celle'nin kullarına karşı lütfundan bir tanesi de onu İman ehli, itaat ehli insanların içinde yaratmasıdır. Yani salih bir anne babaya sahip olmasıdır. Ve güzel bir arkadaş ortamına sahip olmasıdır. Ve onu terbiye edecek, onu hayırda teşvik edip, şerden alıkoyacak salih kimselerin arasında yerleştirmesi de, onun arasında yaratması Allah Azze ve Celle'nin kuluna en büyük lütuflarından, bir tanesi. Bunlar hepsi latif ismiyle alakalıdır kardeşlerim. Ve yine Allah Azze ve Celle'nin kullarına lütfettiği şeylerden bir tanesi de onun rızkını helal yoldan ve yine rahat bir şekilde elde etmesini sağlamasıdır. Ki insanı ne yapmaz dünyalık o rızık peşinde koşması, insanı o farz ilimden, ibadetten ve Allah için amel işlemekten, salih amelden alıkoymaz. Bilakis ona... Yardım eder. Bu da Allah Azze ve Celle'nin bir lütfudur kardeşlerim. Ve yine e, Allah Azze ve Celle'nin kula lütfundan bir tanesi de ona salih kardeşler, arkadaşlar göndermesi, salih kardeşler nasip etmesidir. O onu hayre teşvik eder, her türlü şerden alıkoyar. Demek ki salih arkadaş da nedir? Allah Azze ve Celle'nin lütfundan bir tanesidir. Evet kardeşlerim bunlar hepsi Allah Azze ve Celle'nin latif ismiyle alakalı. Demek ki kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin bize lütfu ne kadar da geniş ne kadar da çok. Rızkından, imandan, güzel arkadaştan, güzel ortamdan, itaatten, nefsin kötülüğünü emrettiği kötülükten yasaklamasından ve daha birçok zulümatlardan, karanlıklardan kurtarıp iman nurunu erdirmesi hepsi de latif ismiyle alakalı. Allah'ın lütfuyla alakalı. Hani diyor ya, Eğer Allah Azze ve Celle'nin üzerinizde olan nimetlerini saymaya kalksanız ne yapamazsınız? Sayamazsınız. Düşünün bugün şu anda, şu ortamda böyle bir mecliste bulunmamız bile nedir? Allah Azze ve Celle'nin bir lütfudur kardeşlerim. Allah'a ne kadar şükretsek, hamd etsek azdır. Allah hepimize hayır versin inşallah. Bu meclisten ayrılırken günahları bağışlanmış bir şekilde ayrılmayı hepimize nasip eylesin kardeşlerim. Evet. El-Afuv, El-Ghafur, El-Ghaffar, Et-Tavvab. Allah Azze ve Celle bu isimleri affetmeyle alakalı, bağışlamayla, tövbeyi kabul etmeyle alakalı Allah diyor ki Azze ve Celle Ve yetuballahu alel mu'minine vel mu'minat. Allah Azze ve Celle min erkek ve kadınların günahlarını bağışlar tövbelerini kabul eder ve kana Allahu gafurur Allah gafurdur rahimdir. Ahsap 73 beyne diyor ki Allah azze ve celle yaghfiru limen yasha ve yuadibu men Allah dilediğini bağışlar dilediğine de azap eder ve kana Allahu gafurur rahima Allah gafurdur rahimdir. Kardeşlerim el afuv kelimesi günahları silen manasındadır. El afuv günahları silen manasındadır. Bu da gafur kelimesine yakındır. Gafur kelimesi, gufran kelimesi örtme ile alakalıdır. Ama afuv kelimesi tamamen silme manasına gelmektedir ki bu daha Geniş bir manadadır. O yüzden kardeşlerim ikisi bir araya geldiği zaman yani el-afuv, el-gafur. El-afuv neymiş? Günahları tamamen silmek manasına gelir. El-gafur ise günahları örten manasına gelmektedir. Anlaşıldı mı? El-afuv günahları silen, el-gafur günahları örten manası. O yüzden el-afuv daha geniştir. Çünkü günahlar silindi mi biter. Ama kapandığı zaman mümkün ne yapılabilir? Açılması mümkündür. O yüzden el kelimesi daha geniş. Ettevvâb ise Allah Azze ve Celle tövbe etmeye muvaffak kılarak kullarından dilediğinin tövbesini kabul edendir. Tövbeyi edebilmek ise edebilmek bile nedir? Allah'ın muvaffak kılmasıyla alakalıdır. Tıpkı Ölüm anında, ölüm sekaratı anında şehadeti söyleyebilmek ya da söyleyememek gibidir. Bu nedir? Bir nasiptir. Allah muvaffak kılarsa o sözü söyler ve o söze göre ölürsünüz. Bu da nedir? Allah Azze ve Celle eğer tövbe etmeye sizi muvaffak kılarsa tövbe edersiniz ve Allah da tövbenizi kabul eder. Allah hepimize buna muvaffak kılsın kardeşlerim. Diyor ki, diyor ki Allah Azze ve Celle, ثُمَّ taba alayhim li sonra Allah azze ve celle onların tövbelerini ne yaptı kabul etti inellahu tevvabur yani Allah azze ve celle onların kabul etmek için onların tövbelerini kabul etti ve min ve Allah azze ve celle kullarından tövbeleri kabul edendir ve ya'fû ve Kötülükleri de giderendir, silendir Allah. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ Ve yaptıklarınızı da bilendir. Evet kardeşlerim, demek ki affetmek, mağfiret etmek Allah Azze ve Celle'nin zatıyla alakalı gerekli olanlardan bir tanesidir kardeşlerim. Demek ki bütün Allah Azze ve Celle'nin affeti, mağfireti, bütün e, mahlukatı ne yapmıştır? Kapsamıştır Allah Azze ve Celle, ezelde de, ebette de, mağfiret sahibidir Allah, Subhanahu ve Taala, günahları bağışlayandır, günahları örtendir. Allah Azze ve Celle diyor ki, Nisa Suresi 43. ayet kelimesinde, inna Allahi kane, Allah günahları örtendir, Allah günahları tamamen Silandır. Demek ki kardeşlerim bizden vuku bulan bir ihmal bir noksanlık gereği çeşitli azapları ne yaparız biz hak ederiz günah işleriz Allah Azze ve Celle ise ne yapar affıyla ile bizleri bağışlar ve bu hak ettiğimiz cezayı cezalandırmayı bizden uzaklaştır diyor ki Allah Azze ve Celle Fatır suresi 45. ayet kelimesinde Vallahi, âkide Allah'ın nefsı bime kesebu. Eğer Allah Azze ve Celle onların işlediklerinden dolayı hemen onları azab edecek olsaydı, ma terka ala zahriha min daabatin. Allah Azze ve Celle yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Valla,kin yuakhirhum ila ajn musamma. Ama Allah belli bir zamana kadar onları ne yapar? geciktir hemen cezalandırmaz. فَاِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ Ama ecelleri geldiği zaman ne yapar? فَاِنَّ kana كَانَ بِعِبَادِهِ basira. Allah kullarını görendir. Onları o şekilde ne yapacaktır? Cezalarını verecektir. Bu da Allah Azze ve Celle'nin affetmesinin kemalindendir kardeşlerim. Eğer Allah Azze ve Celle bu affı, hilmi, yumuşaklığı olmasaydı Yeryüzünde hiçbir canlı kalmazdı. Görüyor musunuz Allah Azze ve Celle'nin el Afu, el el-bağışlayan -ba olmasının ne kadar da önemli olduğunu. Eğer Allah Azze ve Celle'nin böyle bir ismi olmasaydı işlenirdiğimiz bizim günahlarımızdan dolayı hemen bizi cezalandırırdı. Bu yüzden de yeryüzünde hiçbir canlı kalmazdı. Ne diyor ki Allah Azze ve Celle bunun benzeri bir ayette bir 61'de? وَلَوْ يُعَخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ Şayet Allah Azze ve Celle onların zulümlerinden dolayı onları cezalandıracak olsaydı, مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَعْبَةٍ Yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı canlı. وَلَاكِنْ يُعَخِرُهُمْ ila اَجَلٍ musamma. Fakat belli bir zamana kadar onları geciktirir. فَإِذَا اَجَلُهُمْ onların eceli geldiğinde bir saat bir an bile ne yapılmaz? Geciktirilmez. Öne de alınmaz. Ne zaman geldiyse o zaman alınır diyor Allah Azze ve Celle. Bununla alakalı kardeşlerin Bukhari ve Müslim'de bu Musa Aleş Ali'ye radıyallahu anhu'dan gelen rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki <gülüyor> Allah Azze ve Celle'ye duyduğu Ezadan dolayı daha sabırlı hiç kimse yoktur. Çünkü onlar Allah Azze ve Celle ne yapıyorlar? Çocuk isnat ediyorlar. Allah Azze ve Celle onlara afiyet verip onları rızıklandırıyordur. Evet kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin affetmesi iki çeşittir. Birincisi genel aftır ki bu da bütün günahkarları, bütün kafirleri ve Diğerlerini affetmesiyle alakalıdır. Demek ki Allah Azze ve Celle onlar işte e, ne yapıyorlar şirkle ve başka şeylerle Allah Azze ve Celle'ye eza ediyorlar. Buna Bununla beraber Allah onlara afiyet veriyor. Onları rızıklandırıyor ve ne yapıyor? Dünyala onlara verdikçe veriyor. Fakat Allah Azze ve Celle'nin onlara nimetlerinden vermesi nedir? Onlara mühlet verir. Ama ihmal etmez Allah Subhanahu ve Teala. Bu nedir? Allah'ın genel affıdır. İkincisi ise özel afftır. Bu da nedir? Tövbe edenlere, Allah'tan bağışlanma dileyenlere nedir? Allah Azze ve Celle'nin yaptığı bağışlamadır ki bu da sadece Müslümanlara, Müminlere ayettir. Ve e, bununla alakalı her kim... Tövbe-i nasuh ile yani tereddüt ve ısrar etmeden sırf Allah rızası için tövbe ettiği zaman Allah tövbeleri kabul edendir. Ne tür günah olursa olsun kardeşlerim. Allah bütün günahları affedendir. Tövbe edildiği zaman tövbelere icabet edendir. Diyor ki Allah Azze ve Celle Zümer suresi 53. ayet edi kerimesinde. قُلْ يَا عِبَادِيَا لَّذ۪ينَ enfesim de ki ey günah işleyerek kendilerine zulmeden kullarım ne taknatu min rahmetillah sakın Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin inna Allah yagfiruz zunube cemiia Allah bütün günahları bağışlayandır innehu huvel gafurur rahim o bağışlayandır merhamet sahibidir kime bu müslümanlara ne kadar günah işlerseniz işleyin. Ne kadar günahkar olursanız olun. Günahta hangi seviyeye ulaşırsanız ulaşın, halisane bir şekilde, ikhlaslı bir şekilde Allah'a yönelip günahlarınızdan tövbe ettiğinizde Allah günahları affedendir. Allah günahları silendir. Çünkü tövbe geçmiştekini siler kardeşlerim. Allah azze ve celle hepimize günahından dolayı tövbe etmeyi nasip ettiği ve tövbesini kabul ettiği kullarından eylesin. Kardeşlerim, bir rivayette Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. Diyor ki: "Ey Adem oğlu, sen bana dua ettiğin ve benden ümit ettiğin müddetçe ne kadar e, günah işlersen işle ben umursamam. Ey Adem oğlu, günahın ne kadar isterse gökteki buluta da ulaşsa Sonra sen benden bağışlanma dilesen muhakkak seni bağışlarım ve umursamam diyor Ey Adem oğlu eğer yeryüzü dolusu günahla gelsen sonra da bana hiçbir şirk koşmadan kavuşsan yine ben seni yerler dolusu mahferette karşılarım diyor Allah azze ve Ce Netirrmi de gelen rivayette bu da nedir güzel bir müjdedir kardeşlerim demek ki yine Allah Azze ve Celle'nin ile alakalı meselelerden bir tanesi de iyiliklerin kötülükleri yok etmesi, silmesidir. Diyor ki Allah Azze ve Celle innel hasenat yudhibne seyyiat muhakkak ki iyilikler kötülükleri siler, yok eder. Dedi bir rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve etbi isseyyetel hasenete temhuhâ bir kötülük yaptığın zaman onu silip yok edecek hemen bir, iyilik yapıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve yine insanın başına gelen bir musibet. Malında veya evladından başında geldiği bir musibet onun için nedir? Günahlarına kefarettir kardeşlerim. Ve yine e, Bukhari ve Müslim'de Enes İbni Malik anhudan gelen bir rivayette diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah Azze ve Celle diyor bir kulu tövbe ettiği zaman çok bu tövbesinden dolayı çok sevinir diyor. Eşeddu Farahan çok sevinir. Bir kimse diyor boş bir alanda devesiyle ne yapar? Üzerinde yolculuk yapar. Ve bütün şeyi de erza da yiyeceği suyu da onunla birliktedir diyor. Ve öyle bir yerde şeye konaklar ki bir anda devesi kendisinden Kaybolup gider yok olur diyor. Ve adam arar artık devesinden ümidini keser. Daha sonra bir ağacın arık, e, gölgesine gelir. Ve oraya yaslanır artık ne yapar? Devesinden ümidini kesmiştir. O bu haldeyken bir anda devesi yanında verir diyor. Ve hemen onun e, ipinden e, tutar diyor. Ve sonra der ki şiddetin çok böyle sevincinden dolayı Allah'ım sen benim kulumsun. Ben de senin Rabbinim der. Böylelikle de çok böyle sevincinden dolayı hata eder. İşte bir kimsenin tövbesiinden sevindiği gibi Allah hiçbir şeyden sevinmez diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bukhari ve Müslim'de gelen bir rivayet var kardeşlerim. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Kulun bir günah işler diyor. Sonra der ki Ya Rabbi ben bir günah işledim, beni bağışla. Allah tebareke ve teala buyurur ki, Kulun bir günah işledi ve onun günahlarını bağışlayan bir Rabbi olduğunu bildi. Ve ne yapar? Günahını bağışlar. Sonra adam tekrar gider günah işler. Ve der ki, Ya Rabbi beni bağışla der diyor. Bunun üzerine Allah tebareke ve teala der ki, Kulun bir günah işledi ve o günahını bağışlayan bir Rabbinin olduğunu bildi der ve günahını bağışlar. Sonra adam tekrar döner, tekrar günah işler. Ve der ki ya Rabbi günahımı bağışla. Ve Allah tebareke ve teala der ki kulun bir günah işledi ve o günahını bağışlayan bir Rabbi olduğunu bildi der ve günahını bağışlar. Ondan sonra i'mel maşite ne yaparsan yap yani ne zamanki günah işleyip Allah'a tövbe ettiğin müddetçe ne yapabilirsin buna devam et. Ama nedir bu asla ve asla samimi bir şekilde olmayan bir şey değildir kardeşlerim. Kul kendisini bağışlayan bir Rabbini bildiği müddetçe ve ona tövbe ettiği müddetçe her zaman Allah Azze ve Celle'yi kendisini bağışlayıcı olarak bulacağını bilmesi gerekir. Demek ki kardeşlerim Allah azze ve celle'nin affı, mağfiret kapısı her zaman açıktır. Bu daima böyle devam edecektir ama bunun da içinde af ve mağfiret için de insanın ne yapması, sebeplere sarılması gerekir. Diyor ki Allah, "Ve inni la gaffarun. Ben çokça bağışlayanım. Kimin için? Limen tebe. Tövbe eden ve وَأَم amene, iman eden. Ve amile salihan, salih amel işleyen, Sonra doğruluğa erişen. Bütün bunlar nedir? İnsanın tövbe edebilmesi için, bağışlanması için sebeplerdir. İnsanın da ne yapması? Bu sebeplere sarılması e, gerekir. Allah Azze ve Celle tövbelerimizi kabul eylesin. Affıyla ve keremiyle. Bize merhamet etsin, bizi bağışlasın kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hepimize hayır versin. Bu isimleri bilen, bu isimlerin gereğince, manasının gereğince amel eden kullarından eylesin inşallah. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi